Aziz Sıddık ve mübarek kardeşlerim, evvela Nur'dan bana çok lüzumu bulunan Medrese ü Zehra'nın fütuhatçı mahsulatını ve Kahraman Tahirî'nin merhume haremiyle ve merhume iki kerimesi namına gönderdiği mecmualarını ve iki hafta evvel merhum Hafız Ali'nin bir Hayrul halefi Mustafa'nın tam zamanında tamam mektubatını ve Nur'un metin bir kumandanı Refet Bey'in kendi kalemiyle yazdığı mübarek mecmuasını, ve pek güzel ve manidar rüyalı mektubunu aldım ve çok sevindim. Onların her bir harfine Cenabı Rahim'in sizin her birinize bin hasene ihsan etsin. Merhume Hatice ve merhume Hicretin ve merhume Ayşe'nin ruhlarına ve kabirlerine binler rahmet eylesin. Amin. Saniyen, ikinci bir Hüsrev olan Mustafa Osman'ın mektubunda Sabri namında bir kardeşimizin benim hizmetim için yanıma gelmesini istemesi beni çok memnun etti. O gelmiş ve birkaç ay hizmet etmişcesine kabul ediyorum. Fakat şimdi benim hizmetime hariçten gelmeye ihtiyaç kalmamıştır. Ne vakit ihtiyaç olursa o zaman haberdar edeceğim. Hakikaten Eflani havalisinde, Isparta kahramanları mahiyetinde küçük kahramanlar yetişmeye başlamıştır. Salisen, Nur'un demirbaş Katibi ve şakirdi, kâtip Osman'ın Risale-i Nur bahçesinden gönderdiği yaş üzüm teberükünü ve Medreset-i Zehra'nın çok ehemmiyetli bir şubesi ve bir merkezi olan Sava'nın gayet mübarek teberrüklerini kaideme muhalif olarak onların hatırı için kabul ettim. Ve kime yedirsem de onların hayrı olarak yedireceğim. Rabian, Nur kahramanı Hüsrev'in, ben Emir Dağında iken bana yazdığı umum mektuplarından mühim parçalarını hususan benim yazdığım mektupların hulasalarını havi kısımlarını bir defterde yazmıştım. Fakat ben hapisteyken birisi hoşuna gitmiş almış kayboldu. Şimdi tekrar eski mektuplarından kırk kadar bende var. Onları inşallah ben işaret edeceğim. Burada yazdıramazsam size göndereceğim. Bir defterde cem edilerek belki ehemmiyetine binaen teksir edilecek. Hamisen Sözler mecmuasından 15 tanesini Ankara'ya gönderdim. Çok fayda vermiş. Oradaki nurcular kahramancasına ihtiyat perdesi altında çalışıyorlar. Sadisen sizde bulunmayan ve Hüsrev'in istediği mektubatı tahsi ettim. Birisiyle göndereceğim. Bu defa 24. mektubu çok kıymetli, çok ince, çok derin aynı hakikat gördüm. Umuma binler selam. Elbaki hu'l -el baki Nursi Aziz Sıddık ve mübarek kardeşlerim, evvela kardeşimiz İnebolu Hüsrevi Nazif Çelebi bana yazıyor ki, Hizbi Nuriye ve salavatın neşrini bitirdikten sonra ne münasip ise neşredeceğim diye soruyor. Bence sizin tensibinizle hastalar ve ihtiyarlar lem'aları ve 17. yedinci mektub olan çocukların kısacık taziye namesi ve yirmi birinci mektub ihtiyarlara hizmet hakkındaki kısa mektubun neşri münasiptir. Fakat medrese-i Zehra'nın erkanı hangi cümle ve hangi fıkra münasip görürlerse kaldırabilirler ve ıslah edebilirler ve daha kısa başka münasip risaleler varsa ilave edebilirler. Bu mealde kahraman nazife çabuk cevap gönderiniz. Hakikaten o kardeşimizin Cevşen-ül Kebiri ve Hizb-i Nuriye'yi salavat ile beraber neşri nurculara ve ehli imana büyük bir hizmettir. Cenab-ı Hak her bir harfine mukabil ona ve yardımcılarına bin sevab ihsan etsin. Amin. Saniyen yeni ehli hükümet yavaş yavaş anlıyor ki hakiki kuvvet Kur'an'dadır ve İslamiyet uhuvetiyle ve imanın hakayığıyla tahribatçı düşmanlara karşı dayanabilirler. Evet bir tahripçi 20 tamirciyi telaşa düşürür ve bazen mağlup edebilir. Koca Çini kendine tabi yapan bir kuvveti Buradaki 20 milyon Müslümana karşı adeta mağlup bir vaziyette tecavüzden durduran maddi kuvvetler, harici dahili tedbirler, ittifaklar değil. Belki yalnız Kur'an ve imanın hakikatları onların en büyük kuvveti olan maneviyatı, kalbiyei tahribatlarına karşı set çekmesi ve manevi yaralarını tedavi etmesidir. Ve yeni hükümetin marif vekili bu hakikatı hissetmiş ki seleflerine muhalif olarak en ziyade iman hakikatlarının neşrine, din derslerine ehemmiyet veriyor. Hatta büyük bir ehemmiyetle şimdi de şark darül Fununu, tabirlerince Doğu Üniversitesi için yüz bin lira tahsis edildiğini gazeteler yazmış. Hem mezkür hakikatı hem Ankara hem İstanbul Üniversiteleri o dehşetli tahribatçı kuvvete karşı hem vatanı hem gençliği kurtaracak hakiki Kur'aniye ve imaniye olduğunu kat'iyyen bildiler ki, Ankara'daki üniversiteler, 1700 imza ile marif vekilinin din derslerini Cebri mekteplere koyması için tebrik etmişler. Ve İstanbul Üniversitesi'nde yeni hükümetin en mühim bir rüknüne demişler ki, Anadolu'da din lehinde kuvvetli bir cereyan var, onlara da solcular gibi bir derece meydan vermeyeceğiz demesine mukabil, o üniversitenin mümessili, din yapanlar aleyhinde olduğu halde, o reise demiş ki, eğer dediğin o cereyan Risale-i Nur ise, ne siz ve ne de Avrupa, onu mağlup edemez. Bu mesele münasebetiyle meslek ve meşrebime muhalif olarak, eski saydın bir iki dakika kafasını başıma alarak diyorum ki, küfür ile iman ortası yoktur. Bu memlekette İslamiyet'e karşı komünist mücadelesi ortası olamaz. Sağ ve sol, ortası üç meslek icab ettirir. Eğer İngiliz, Fransız deseler hakları var. Sağ İslamiyet, sol komünistlik, ortası da nasraniyet diyebilirler. Fakat bu vatanda küfrü mutlaka karşı iman ve İslamiyet'ten başka bir din, bir mezhep olamaz. Olsa dini bırakıp komünistliğe girmektir. Çünkü hakiki bir Müslüman hiçbir zaman Yahudi ve Nasrani olamıyor. Olsa olsa dinsiz olup tam anarşist olur. İnşallah marif ve adliye vekilleri gibi sair erkanlar da bu ehemmiyetli hakikatı tam anlayacaklar. Sağ-sol tabiri yerine, hak ve hakikat ve Kur'an ve iman kuvvetine dayanıp bu vatanı küfr mutlaktan, anarşilikten, zındıkadan ve onların dehşetli tahribatlarından kurtarmaya çalışmalarını rahmet-i ilahiyeden bütün ruhu canımızla niyaz ve rica ediyoruz. Bir iki hafta evvel Mısır'ın Camiül Ezheri'nin büyük bir müderrisi olan Ali Rıza buraya hususi bir adamı gönderdiği gibi, iki gün evvel de Aslen Buharalı ve Medine-i Münevvere'de mücavir ve Mısır'da büyük alimlerle ve hususan eski Şeyhül İslam'ımız, Bedarul Hikmet'te benim arkadaşım Mustafa Sabri Efendi ile alakadar ve bu tarafa geleceğine dair onlarla görüşen ve bir derece onların namına mühim bir alim yanıma geldi. Ben de Camiül Ezher'e hediyeyi vakfiyem olarak 11 tane hususi mecmualarımı ozat vasıtasıyla alemi İslam'ın büyük medresesi olan ve o alimin ihbarıyla şimdi 27 bin talebesi bulunan Camiül Ezher'e hediye olarak ozata verdik. Hem dedik Başta Mustafa Sabri ve Ali Rıza ve Mehmet Zahit Kevseri olarak Nur mecmualarına benim bedelime sahip ve hami ve varis olsunlar ve arabiye tercümeye çalışsınlar dedik. Mektup da yazdık. O zat aldı gitti. Umum kardeşlerime ve hemşirelerime selam ederim. Dualarını isterim. El Bakı, kardeşiniz Sayit Nursi. Evvela Hadsiz şükrolsun ki, şimdi Ankara içinde küçük bir Medrese-i Nuriye manasında, küçük sayitler ve Nur'un fedakarları her gece birisi bir mecumayı okur, ötekiler ders alır gibi dinliyorlar. Bazı vakit, konferans zamanında bazı mühim adamlar da iştirak ediyorlar. Bu defa Afyon gazetecisinin iftirası münasebetiyle, başvekile ve dahiliye vekaletine, ve nur talebelerine bazı mebuslar söylemiş. Adnan Menderes ile dâhiliye vekili pek dostane mukabele edip haber göndermişler ki, hiç merak etmesin ve meyus olmasın. Ve Afyon'daki gazeteci de, ben Emir Dağı'na geleceğim ve üstada iki dileğim var. Bunları rica edeceğim ve özür dileyeceğim demiş. Ve bizim aleyhimizde neşredilen o gazetelerden, talebelerim 160 adedini alarak imha etmişlerdir. Daha fazla yazacaktım, rahatsızlığım dolayısıyla yazamadım ve vakit de dar olduğundan kısa kesiyorum. Umumunuza selam. Hakikaten Eflani ve Safranbolu aynen İsparta'nın kahramanları gibi nurlara mütemadiyen çalışıyorlar. Hatta bu defa rehberlerin bir kısmında münacaat yoktu. Eflani az bir zamanda yetmiş adet eski harfle münacaatı yazıp bize göndermiştir. Biz de o münacaatları rehberlerin arkasına ilave ettik, inşallah orada da çok sungurlar çıkıyor ve çıkacak. Müdafatın bir haşiyesidir. Bu mealde adaletperver demokratlara istida yazabilirsiniz. Ben hastayım, siz nasıl münasip ise öyle yapınız. Avukatımızdan bir gün evvel aldığımız mektupta, kitaplarımızın suç mevzu olan ve olmayanları, hiçbir kanuna uymayan bir tarzda, Binler kelime içinde bir risalede bir tek kelimeyi bahane edip suç mevzu yapmak, o risaleyi vermemek suretiyle nurların intişarına garazkarane mani olmak fikriyle hem kararnamelerini mahkemeyi temyizce bütün bütün bozan kararnamede suç mevzu gösterdikleri bizim aleyhimizde olmadığı halde ve müddei umuminin iddianamesine karşı hata savab cetvelinde 81 hatasını ve garazkarlığını kat'i ispat ettiğimiz halde şimdi aynı garazkarlıkla ve 400 sayfe Zülfikar risalesini birkaç satır tesettür ve irsiyet hakkındaki 100 bin tefsirin aynı manayı söylediklerine binaen 30-40 sene evvel yazılan cümlelerini suç mevzuu yapıp o mecmuayı müsaade edip bize vermemek dünyada hangi kanun buna müsaade eder hem afyonun mahkemesindeki eserler Tekraratı Kur'aniye ve melekler hakkındaki iki parçacık müstesna olarak, bütün eserler iki sene hem Denizli hem Ankara Ağır Ceza Mahkemesi beraetine karar vererek, içinde suç mevzu bulamadıkları ve bize iade etmeye karar verdikleri ve aynı eserler Isparta hükümetinin bir vakit müsaadere ile tamamen eline geçtiği halde, tamamıyla sahiplerine iade ettikleri, sonra da Zülfikar'la Asay-ı Musay ruhsatsız eski yazı ile neşir bahanesiyle,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 Risale-i Nur'un bir mahrem parçası, şimdiki zamanı tamamıyla tayin ettiği bir hakikatını tefsir bahsinde ispat etmiş ki, ölmüş bir şeftir demiş. İşte hakikat böyleyken, Afyon Mahkemesi, adalet namına değil, belki o ölmüş adamın muhabbeti taassubu ile, eski harfle de neşredilen kararnamenin ahirinde, bizi mahkum etmek için en mühim sebep, savcının garazkarlığı sebebiyle mahkeme heyeti demişler ki, Sait ve arkadaşları, Mustafa Kemal'e din yıkıcı, süfyan demişler ve kalplerdeki sevgisini bozmaya çalışmışlar. Onun için mahkum ediyoruz. Acaba ölmüş gitmiş bir adamın şahsına karşı bin defa böyle itiraz da olsa, umumi bir dava oluyor, Mahkeme'yi adalet buna dair böyle bir hükmü vermek, elbette pek acip bir mana iş içinde var. Şimdi böylelerin elindeki dört defa nur eserleri, beraat kazandıkları ve şimdi dahiliye bakanı, evvelce adliye bakanı üç defa beraatine ve suç mevzu olmadığına ve bizi mahkum eden afyon kararını bozmasıyla suç mevzu olmadığına hüküm verdiği halde, şimdi bütün millet adalet ve şefkat ve diyanete hizmet bekledikleri demokrat hükümeti zamanında eski müstebitlerin dehşetli planlarıyla Risale-i Nur'a karşı garazkarlarının keyfine bırakmak, demokrat hükümeti aleyhinde büyük bir hıyanettir ve milletin teselli ümidini kırmaktır.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 Said Nursi Papalık Makamı Alisi Kalemi Mahsus Başkitabet Dairesi Numara 232247 Vatikan 22 Şubat 1951 Efendim Zülfikar nam el yazısı olan güzel eseriniz İstanbul'daki Papalık Makamı Vekaleti vasıtasıyla Papa Hazretlerine takdim edilmiştir. Bu nazik saygınızdan dolayı gayet mütehassıs olduklarını bildirirken Üzerinize Cenab-ı Hakk'ın lütuflarını dilediklerini tebliğe, beni memur ettiklerini arza müsaraat eylerim. Bu vesileyle saygılarımı sunarım efendim. İmza, Vatikan Bay'in Başkatibi Aziz Sıddık kardeşlerim, evvela, bütün ruhu canımızla reci şerifinizi ve şuhuru selasenizi tebrik edip, Cenab-ı Erhamur Rahiminden niyaz ediyoruz ki hakkınızda ve hakkımızda 80 sene bir manevi ömrü baki kazandırmaya bu üç mübarek ayı vesile eylesin. Amin. Saniyen, 30-40 gündür hakiki ehli imana bir nevi hücum içinde üç dindar vekilin İslamiyet şairini bir derece tamir etmeye meydan vermemek için bir sarsıntı verildi. Hizmeti imaniye içinde en büyük kuvveti nurcularda buldular. Bahanelerle onlara fitur vermek, şevklerini kırmak için çok desiseler yapıldı. Tarsus, İstanbul gibi Emir Dağında da acip desiseler ile beni hiddete getirip bir gâile çıkarmak istediler. Halbuki Cenabı Hakkın rahmetiyle bana fevkalade bir sabır ve tahammül verildi. Onların da planı zir zeber oldu. Hatta Afyon'da ve burada üç büyük memurun belki azil olmak ihtimali var. Ve üç vekil de lehimde bulunmuşlar. Demek inayet ilahiye daima bizi himaye ediyor, elhamdülillah. Bu gibi şeyleri merak etmeyiniz, yalnız ihtiyat her vakit iyidir. Salisen, Risale-i Nur'un manevi avukatı ve bir kahramanı Ahmet Feyzi, İzmir'deki Nur'un teksiri ve intibah kerane İzmir vaziyetiyle Ahmet Feyzi alakadar olmuş. Teksirdeki tahsihatı deruhte etmiş, Mehmet Yayla ve Abdurrahman gibi ve yardım eden kardeşler gibi İzmir'de Nur'un teksirinde alakalarını devam ettireceklerine dair mektubu, hapishaneden Nur'un küçük bir kahramanı olan bayram getirdi. Ve Ahmet Feyzi onunla bir miktar zeytin ve zeytinyağı göndermiş. Ben Abdülmecid kardeşimin hediyesini kabul etmediğim halde, Ahmet Feyzi kardeşimi daha ziyade kendime yakın gördüğümden hediyesini kabule mecbur oldum. Fakat kaiden bozulmamak için, o hediyeye mukabil, benim hesabıma bir sözler mecmuası, beş tane cevşenül kebir, üç tane Nazif'in mektubunda yazdığı bana ait nüshalardan ve İstanbul'dan size gelecek Hizb-i Nuriye'yi ona gönderiniz. İki Nurcu Ankara'ya gittiler. Hem başvekil, hem dâhiliye vekili, hem marif vekili lehimizdedir. Ve bize müjdeli haber geldi. Onun için beni merak etmeyiniz, ben gelen sıkıntıdan manevi sürür duyuyorum.